16. konu, Hz. Peygamber'in Sakif'ten dönmesi ve Urf bin Mesud'un Müslüman olması, Hz. Peygamber, Sakif kabilesinden ayrılıp Medine'ye dönerken, onlardan Urf bin Mesud, onun peşine düştü, Hz. Peygamber henüz Medine'ye varmadan önce ona yetişti, Müslüman oldu ve kavmine İslam dinini götürme teklifinde bulundu, Hazreti Peygamber onlar seni öldürürler, dedi, çünkü onlardan gördüğü muameleden biliyordu ki onlar İslam'ı kabul etmeyecekleri bir gurura sahiptirler. Urveye Allah'ın Resulü, ben onların katında, bakire kızlarından daha sevimliyim dedi. Hakikaten Urf onlar içerisinde çok seviliyor ve kendisine itaat ediliyordu.